Şimdi iyice dikkat edin, şu sırtını çevirip uzaklaşana, azıcık verip de, sonra cimrilik ederek vermeyene, gaytların bilgisi, onun yanındadır da, onları kendisi mi görüyor? Yoksa, o Musa'nın ve o çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunan, şu kesin gerçekler hakkında, bilgi edinmedi mi ki, hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez? İnsan, Emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de, ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine, tam tamına ödenecektir. Elbette son durak, Rabbinin huzuru olacaktır. O'dur güldüren ve ağlatan, O'dur öldüren ve yaşatan, Rahime atılan nutfeden, spermden, erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, Tekrar yaratma ona aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de ona aittir. Müşriklerin taptığı Şihra yıldızının Rabbi de odur. Önceki Aat milletini yok eden de odur. Semut milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da odur. Daha önce Nuh milletini yok eden de o. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar.